Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Günaydın. Teknolojinin Karanlık Yüzü'nde sizlerle birlikteyiz. Günaydın. Hem de bugün stüdyoda ikili üç kişiyiz. Ben bugün az konuşacağım galiba. Bunu ben konuşmayacağım esas. <gülüyor> Ay, ee, ben hoş geldin ha. Tuğrul. Evet bugün hoş konuğumuz da. avukat Tuğrul Sevim. Ee, konumuz da haliyle teknoloji ve hukuk arasındaki bağ olacak ama sadece bankalar konusunda bugün işleyeceğiz bu konuyu. Ee, çünkü ben her zaman için şeye takmıştım senelerdir yani ne kadar teknolojinin hızına hukuk yetişebiliyor her evet. zaman inceliyorum. Ama her zaman için zaten teknoloji önde koşuyor. Değil mi? Çoğunlukla. Hukuk da bu aralar yeni teknikler geliştirmeye başladı. Acaba bu duruma karşı ne yapabilirim? Bu teknolojiyi yakalamak için ne yapabilirim diye. Çeşitli çabaları var hukukunda. Fena durumda değil. <gülüyor> bu tabi biraz Amerika'da daha kolay e, zannedersem. Yani Amerikan sistemi hukukta daha kolay oluyor. Bunun cezalandırılması da. Ee... E, cezalandırılması çok geniş bir kavram. Hani suç çünkü o ceza hukuku anlamında düşünülmesi gereken bir şey. E, Cezalandırmaktan çok biz şu aralar e, özel hukuk tarafında bir şeyler yapmaya çok uğraşıyoruz. E, bütün bilişimle uğraşan hukukçular olarak. Çünkü ceza suçun tanımları belli olduğu zaman